mekana muhtaçtır demiş oluyorsun. Nasıl ki melekler Mevlane buyuruyor meleklerin yeri neredestir? Her yerde var ama ekseriyetle semavattır. Ve melek <gülüyor> vel arciha ate ne diyor? Gökler diyor. Mahşer kıyamet koptuğu zaman gökler efendi birbirinin üstüne düşüp yarıldığı zaman melekler diyor yerleri kaybolduğu için köşelerine tutunacaklar diyor. İşte melek mekana muhtaçtır. Melek de olsa muhtaçtır. İnsan mekana muhtaçtır. Allah Teala mekana muhtaç değildir. Arçta kürsüde onun tecellikahıdır. Yoksa değer verdiği yerlerdir. İşte de orada evidir. Allah Teala oraya bir kere girmiş mi? Eh, Arçta aynıdır. Gökteki makamıdır. velakin bunlar nazargahtır. Yoksa oralara ihtiyaç arzetmez. Ama ehl sünnet dışı işte bunlar hep nedir? Sahabenin zamanında olmayan inançlardır. Allah oturur demek. Haşa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 İtikadının pisliği ve bozukluğu kadar yanar ama sonunda imanını kurtardığı için cennete çıkar. Ve lakin ehl Sünnet dışı sapıklığa kaymışsa direkt cennete girme ihtimali yok. Çünkü hadiste küllüm diyor. Hepsi cehenneme bir uğrayacak diyor. Çünkü itikad pisliği ne ateş paklıyor. İtikad pisliği. Ama gavurluğu ateşle paklamıyor. Bak yavurluk başka, itikad bozukluğu başka. Gavur olursa, kafir olursa onu cehennemde Patlamıyor çünkü patlasa o da çıkardı. O ebedi kalıyor hiç çıkmıyor. Onun üçündür ki efendim itikat bit atından azami gayretle Allah'a sığınacağız, celleceğiz, Celle, çoluk çocuğumuzu koruyacağız. Eli sünnet dışı bir inanca karış kadar karış İmam Rabbim kıl şaara diyor kıl kadar eli sünnet dışında bir inanç taşıyanın kurtuluşu düşünülemez diyor ya.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 Bir sorular soruyorsunuz. Benim de yani size karşı şeyim bozuluyor ya. Bir de bakıyorum kaç senelik cemaat bir soru soruyor. Tabii bir yerden zehirlenmiş. Allah Allah diyorum. Bu adam bu kadar sene bizim sohbete gelmiş. Bu adam bu soruyu nasıl sorar ya? Nasıl sorar? İşte böyle sorularla ondan sonra diyor ki "Kendim için değil. Ben diyor inanıyorum da birisinin kafası karıştı."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 Bunun da çok çeşitleri var. Bunun da konuşulması gereken e, hususları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Efendim, "Yetiyalen insanların başına gelen her sene, bak bu sene illa dedi bir bidat mutlaka o sene bir bidat çıkarırlar diyor. Her sene bir bidat çıkarırlar. Ve ma sünneten her senede bir sünneti öldürürler diyor. Allah Allah.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 E artık sadece eline, beline dolayıp da değil yani dişini bile geçir diyor ona. Ve Yakum ve Umur, sonradan çıkma reform ve yanlış işlerden sakının. Fene kullu müteddin bidâ, sonradan çıkan her şey bidattır. Ve kullu bidâcın ama din bakımından dedimse değil mi? Dini konuda her bidat sapıklıktır. Kullu balalın filner her sapıklığın sonu ateştedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor.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 o gün en fazla bina o kadar yükseği buldu da çıktı. Daha fazla daha fazla daha fazla en yüksek olsaydı en yükseğe çıktı oku der miydi demez miydi? E burada bu belli bir şey yüksel çıkması ulaştırmak içindir. Bu ulaşım içinde minare yapılması da uygundur. El alemin duvarına her dakika sokakta çıkılmaz yani. He bu caminin yanına minare yapılmış. Buna bidat denir mi şimdi? Şimdi efendim tespih. Keşfî. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımının yanına girdiği zaman baktı ki zikir yapıyordu. Neyle sayıyordu onları? Hurma, çekirdekleri. Hurmaların çekirdeğini ne yapmış? Sayı için koymuştu. Her bir okuduğunda adedi muhafaza için sayıyla bir hurma yani bu tarafa koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne bu hurma çekirdekleri at bunları dedi mi? Demedi. Ne yaptı? Zikir aleti olarak sen bu çekirdeklerle sayı muhafaza ediyorsun, kaç okuduğunu öğrenmek için kullanıyorsun. Neticesinde bunun sünnette yeri oldu mu? Oldu. Peki sen hurma çekirdeği yerdeydi de ne yaptın? Şimdi Mekke'de Medine'de hurma çekirdeğinden tesbih var mı? Var, biz alıyorduk. Efendim neticede sen hurma çekirdekine bir ipe dizdin. Yerlerde sürünmesin veyahut da ayak mayak vurulmasın, zikir aletidir diye kaldırdın biraz yukarıda. Ondan sayı muhafaza ediyorsun. Buna bit'at diyenin aklı var mı? Yok mantıksız. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bunu gördü. Bir şey demedi. ya e şimdi daha geçen gün dedimse ki eti yerken bir kürdan gibi bir şey kesip batırması bile çatalanı oldu. Delil oldu. Yani bir aslı var. Bir esası var. Bir aslı esası olan şeye kalkıp da bir dahadır Eshab-ı Mescid-i Nebevi'nin kenarında oturuyorlar mıydı? Orada ders okuyorlar mıydı? Okuyorlardı. E tabii o günkü imkanı oydı Eshab-ı caminin kenarında medreseyi kurmuşlardı. E sonra tabi ki talep arttı, camide devamlı yatılacak hal yok. Neticede gusül icab eder, abdestsiz olabilir. İnsan camide bunu korumak zor olur. Caminin etrafına bir medrese yapılması sünnete uygun oldu mu? Oldu ne zaman da hesabı sohbet medreseyi başlatan onlar caminin kenarında. Anladınız mı şimdi? Böyle şeylere bidat denir mi? Denmez. Ancak, Neur bana Hazretleri'nin itiraz ettiği şu mesela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 Ortasından sarkıttı. Şimdi bazı alimler diyorlar ki efendim sol taraftan sarkıtmak bir pitahtı hasenedir. Güzel bir tahtı. Yani mahrum mazeri buyuruyor ki şimdi bunun güzel olacak ne tarafı var? Sana demişler iki kürek iki omuzun küreğin kemiğinin ortası. Bunu sola kaydırdığın zaman buna neyse bir delil bulacaksın yani ortada değil de solda bunu Resulullah yapmadığı bir şeye neye göre buna bir hasene diyeceksin? Anladınız mı? En mühim mesele namazın niyeti.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 arındırmaktır, çoluk çocuğumuzu toplumumuzu kurtarmaktır ve böylece tabi ahir zaman alametlerinden, kıyamet alametlerinden biri ki kötü alametlerdendir değil mi? İşte bazı alametler kötü değil işte sayıyoruz bazı de binalar çoğalacak e ne oldu binalar mecburen çoğaldı nüfus çoğaldı ama bu alamet iyi bir alamet değildir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu terk edilmiştir yerine uydurma şeyler ihdas edilmiştir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 Öldürecek. Adam diyor ki اِنَّا اَذَا رَجُلُ يُرِيدُ رَفَعَد۪ينَا وَيْجَالَةَ Aman dikkat edin diyecek bu Mehdi denen adama dinimizi elden çıkartmak istiyor. Hz. Mehdi o kadar sünneti yaşatacak, o zaman da onlar o kadar bidata alışmış ki Mehdi'nin sünneti ihya etmesinin harekatına ne diyecek? Dinimiz elden gidiyor, bu adam dini kaldıracak diye. O alim Medine'de kışkırtma yapacak, Hz. Mehdi de onun kellesini koparacak diyor.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 Ha, kaldı ki kainatın efendisi de bunu tatbik kendisi de etmiştir. Efendim, bunu böyle zaten size kaç kere anlattım. Bugün biz bu yoldaysak bu zincirin halkasına takılarak bu yoldayız. İnsan veli nimetinin kıymetini bilmez mi? İnsan efendim böyle büyük zatların hayatını kendine örnek almaz mı? Sabah anlattım cuma sabahı. çok önemli. Hakikaten allah Teala bir kuluna soruyor. Diyor ki kulum cehennemi hak ettin ama. Ben seni bağışlamak istiyorum. Benim dostlarımdan hiçbir tanesini tanıdın mı? Adam öyle bir durumda ki tanımadım ya Rabbi. Diyor. Ne bozuk adammış ya. Hiç tanımamış. Yine de Allah onu kurtarmak istiyor. Diyor ki ismini duydun mu? Diyor ki ya Rabbi benim bir arkadaşım vardı o falan zat diye birinden bahsederdi. Hadi seni ona bağışladım diyor. Yani kıyamet günü allah Teala ve Tegaddes Hazretleri kulunu affetmek için ne bahaneler arayacak? Şu dostlarını tanımak en büyük kurtuluş vesilesi. Çok önemli. O büyüklerin mediyesi Bunlar değer şeyler. Bunların kıymeti bilinmesi lazım. Allah sizi takdir ehlinden eylesin. allah Teala hepinize dinleyip amel etmeyi nasip etsin. Askerde sıkıntısı olanlara Rabbim acil ferahlık ihsan eylesin. Askere gidenlere Rabbimize emanet ettik. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi Allah da onları muhafaza eylesin. Amin. Yine başladı, ortalık karıştı. Devamlı şehit haberleri başladı. Efendim devamlı üsteğmen, azteğmen, er şehit oluyor. Efendim vatanını muhafaza için, namusunu muhafaza için, Allah için, din için, iman için, Kur'an için bu yavrularımız askere gidiyorlar. Niyetleri Allah rızasıdır, vatan müdafasıdır, namus muhafazasıdır. Bu niyetle giderken orada bir mayın patlıyor, orada bir uzaktan bir şey atıyorlar. Ne iştir anlamadık. Ne akla hizmet ediyorlar. Bu vatan evladını niçin böyle öldürüyorlar, saldırıyorlar bunu anlamadık. Tabii bunun arkasında Siyonizmin, efendim Yahudinin Büyük İsrail projesi vatanımızı diğer İslam vatanları gibi bölme Teşebbüsü yattığı artık akıllılara gizli değildir. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Allah şehitlerimizin de ruhuna bak. Yakında bir hafta içinde kaç tane askerimiz, subaylarımız hep şehit oldu. Yavrularımız yani. Ocaklarını görüyorsunuz. Anaları, başörtülü analar, bacılar, ağlamalar, sızlamalar, cenazelerini görüyorsunuz. Haberlerde Müslüman, ocaklar. Hepsini okumamız lazım ruhlarına. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu hediyeledik Rabbim risale ile Ya Rabbatanımıza bölünmekten muhafaza ile iç savaştan dış savaştan muhafaza ile Ya Rabbi İslam ülkelerini işgale çalışan kafirlere fırsat verme Müslümanları uyandır ehl sünnet dairesinde cem eyle. iç ve dış düşmanların şerrinden emin eyle Ya Rabbi alemin Amin diyenleri narcahimden cehëmden eyle dualarımızı fazlül keremle kabul e karine ile Amin amin bi rahmatillah ya Ila jara bin nabi zamanlar nerede Allah için toplaşırsa orada Allah'ın evi olur.